Euzu ve billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Inelhamdillah, nahmedu ve nestainohu ve nesta'inuhu ve na'uzu min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yahdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü la ilaha illallah la şirkeleh. ve Muhammeden abdühu ve resulüh. Emma ba'd feinna'staqall hadisi ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve شر الأمور مهتساتها وكل مهتسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار. Tefsir dersimizde Necim Suresinin 5. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve Celle Meale şöyle buyuruyor: Ona üstün bir güç sahibi öğretmiştir. Hatred Raimullah dedi ki, yani Cibril öğretmiştir. Hasan bin Atiye Raymullah dedi ki, Cibril Kur'anı indirdiği gibi Sünneti de Nebi Sallallahu Aleyhi ve Selleme indiriyordu. Evet, bunu sahip bir isnatla Evzai Sünen'in Darimi İbn-i Kutaybe Tevili Muhtelif'i hadiste Abdülrezzak ve başkaları rivayet etmiştir. Mekul Rahimullah'tan da Mürsel olarak Ebu Davud Merasil kitabında bunu rivayet etmiştir. Altı, güzel bir görünüme sahiptir. Hemen doğruluğu verdi. i̇bn Abbas radıyallahu anh, bu ayette, Zu mirratin kavli, güzel bir görünme sahip demektir, demiştir. Mücahit Rahimullah ise kuvvet sahibi demektir. Cibril aleyhisselam kastedilmektedir, demiştir. Burada güzel bir görünüme görünme sahiptir, manasını tercih ettik, meali verirken. Çünkü e, Zu mirratini kuvvet sahibi diye açıklamak, Mücahit Rahimullah'tan gelen bu tefsir. Zaten bu durum önceki ayette belirtiliyor. Yani şedidül huva, üstün bir güç sahibi diye Kuvvet vasfı önceki ayette belirtiliyor. Burada Zumirre güzel bir görünüm manasına geliyor i̇bn Abbas radiyallahu geldiği gibi. Nitekim i̇bn Mesud radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetinde Cibril'i Sidretül Müntehan'ın yanında gördüm. Onun 600 kanadı vardı. Tüylerinden rengarenk inciler ve yakutlar dökülüyordu buyurmuştur. Bunu Taberi tefsirinde Ebu Şeyh Azame'de Ahmet bin Hanbel, Taberani ve Delailunü'l-nübüvede beyhaki sisnatla rivayet etmişlerdir. 7. Ve o en yüksek bir ufukta idi. Kataderaymullah bil ufuk kelimesi gündüzün geldiği yerdir demiştir ufuk. 8. Sona yaklaştı derken sarkı verdi. Kataderaymullah burada kastedilen Cibril Aleyhisselam'dır demiştir. İbn Abbas radıyallahude Rabbi yaklaştı ve o da sarkı verdi diye açıklamıştır bu ayet. 9. Nitekim iki ay kadar veya daha yakınlaştı. i̇bn Mesud radıyallahu anh, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cibril'i gördü ve onun 600 kanadı vardı diye açıklamıştır. Mücahit Raymallah dedi ki, yayın kirişe yakınlığı kadar yaklaştı. Burada Allah'ın Cibril'e yakınlığı kastedilmektedir. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk olarak rüyasında Cibril'i Eccad denilen yerde görmüştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacından dolayı çıkınca Cibril kendisine ey Muhammed, ey Muhammed diye seslendi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sağına soluna baktı ve bir şey göremedi. Sonra yukarı baktığında onu gökyüzünün en yüksek yerinde ayak ayak üstünde atmış bir şekilde gördü. Cibril kendisini sakinleştirmek için ey Muhammed ben Cibril'im ben Cibril'im diyordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kaçarak insanların arasına karıştı. Bir daha baktığında da bir şey göremedi. İnsanlardan ayrılınca baktı ve Cibril'i tekrar gördü. Necim suresi ilk 8 ayeti bunu ifade etmektedir. Bu ayette ise Cibril'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşması kastetilmektedir. Kabe kavli yarım parmak demektir. Bunu taberi tefsirinde ve Beyhaki Delalilün Lügati'nde sayısızla rivayet etmişlerdir. 10 Böylece kuluna vahiy ettiğini vahiy etti. İbn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki: Allah kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy etti. Hasan el Basri dedi ki bu ayette kastedilen Cibril'dir. Yani Cibril Allah'ın kulu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy etti. Ayşe radıyallahu anha dedi ki: Yani Cibril Rabbinin kuluna vahye edeceğini vahiy etti. Enes radıyallahu anh dengen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben büyük nuru gördüm. Aramızda üzerinde inciler ve yakutlar bulunan bir hicap bir perde vardı. Allah bana vahyetmeye dilediği şeyi vahyetti. <gülüyor> Bunu Taberani, mucem ve Hakim, Hasen-i rivayet etmişlerdir. 11- Gözüyle gördüğünü gönül yalanlamadı. i̇bn Abbas radıyallahu anh dedi ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini kalbiyle iki defa gördü. 12. Şimdi siz gördükleri hakkında onunla tartışıyor musunuz? 13. Andolsun onu bir de diğer inişte görmüştü. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Yine diğer bir rivayette i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki Halilliğin İbrahim aleyhisselama yani Allah'ın dostluğunun İbrahim aleyhisselama kelamın yani konuşmanın Allah'ın konuşmasının Musa Aleyhisselam'a görmenin de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve bahşedilmesine bahsedilmesine şaşırıyor musunuz? Bunun ne sayı Kübra'da, Taberi tefsirinde ve hakim sayısna da rivayet etmiştir. Ebu Zer radıyallah'tan gelen rivayette Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e "Rabbini gördün mü?" diye sorduğumda şöyle buyurdu demiştir. "Bir nur olarak gördüm. Ben bir nur gördüm." demiştir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Mesrukh Rahimullah dedi ki: "Ayşe radıyallahu haya bu ayeti sordum." Dedi ki: Burada kastedilen Cibril aleyhisselamdır. Cibril, insan suretinde gelirdi. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme asıl suretinde geldi ve sema ufkunu kapladı. Evet, bunu Bukhari rivayet etmiştir. Mesruk'un diğer bir rivayetinde, Ayşe radıyallahu anh'a dedim ki, ''Ey müminlerin annesi, bana müsaade buyur, acele etme. Allah azze ve celle, yemin olsun ki peygamber onu açık ufukta gördü. Yemin olsun ki onu başka bir inişte de gördü, buyurmadı mı?'' Ayşe radıyallahu anh dedi ki, bu ümmetten bu meseleyi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk soran benim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O ancak Cibril'dir. Ben onu şu iki defadan başka halk edildiği asıl yaratılış suretinde görmedim. Onu semadan inerken vücudunun büyüklüğü yer ile gök arasını kaplamış olarak gördüm. Bunu da Müslim rivayet etmiştir. Evet, burada... E, mutlak olan muhayet olana yüklenerek açıklanır. Yani e, Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bir nur gördüm diyor. E, İbn Abbas Radıyallahu gelen diğer rivayette kalbiyle Rabbini gördü diyor. E, fakat Ayşe Radıyallahu Anha'dan gelen bu sahih rivayet gösteriyor ki yani bu ayetlerde kastedilen Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Rabbini değil Cibril Aleyhisselam'ı görmesidir. Yani bu konuda sahih ve sabit olan bu, sayı müslümde gelen bu rivayetlerin e, gerektirdiği bu şekilde. E, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbini dünya gözüyle görmesi ise e, bu e, ispat edilmiş bir şey değil. Yani bu ifade edilmiyor ancak kalbiyle gördüğü e, rivayet edilmiştir veya nur olarak gördüğü rivayet edilmiştir. 14. Sidretül müntahının yanında. İbn-i Mesud dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi çıkarıldığı zaman altıncı semada olan Sidretül Müntaaya götürüldü. Yeryüzünden çıkanlar orada son bulur ve orada ondan alınır. Üstünden inenler de orada son bulur ve orada ondan alınır. 15. Cennetül Mevva da onun yanındadır. Katade dedi ki, burası şehitlerin menzilleridir. Cennetül Mevva. 16. O vakit sidreyi bürüyen bürüyordu. İmmesud Radyalan dedi ki, burada altın kelebekler kastedilmektedir Yani sidreyi bürüyenler altın kelebekleridir. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 3 şey verildi. Bunlardan biri 5 vakit namaz, biri Bakara suresinin son ayetleri ve biri de ümmetinden bir şeyi Allah'a şık koşmayanların ve büyük günahlarının bağışlanmasıdır. Bunu müslim Ahmet Tirmizi Taberi ve delal Nübüve'de Beyhaki rivayet etmişlerdir. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben Sidretül Münteha'ya götürüldüğümde meyvelerinin küpler gibi yani büyük e, testiler gibi yapraklarında fillerin kulakları gibi olduğunu gördüm. Allah'ın emri onu kapladığı zaman onun meyveleri ve yaprakları yakut, zümrüt ve buna benzer şeylere dönüştü. Bunu Ahmet ve Taberi sayısın rivayet etmişlerdir. Mücahit dedi ki Sidre ağacının dalları inci, Yakut ve Zeberced'den idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem onu hem de kalbiyle Rabbini gördü. 17- Göz kaymadı ve aşmadı. 18- Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden olanı gördü. İbn-i Mesud radıyallahu şöyle dedi. Ufku kaplayan cennetten yeşil bir perde gördü. i̇bn Abbas radıyallahu anh'dan gelen rivayette de Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. İsra ettirildiğim gece Musa aleyhisselamı esmer, uzun boylu, derli toplu, Şenoya kabilesinden bir adam gibi gördüm. İsa aleyhisselamı orta boylu, kırmızı, beyaz tenli, salınmış, düz saçlı gördüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah azze ve celle'nin gösterdiği birçok ayetler içinde cennetin bekçisi Malik ile Deccal'de gösterilmiştir. Evet bunu bu ve Müslim rivayet etmişlerdir. 19 Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı? i̇bn Abbas radiyallahu anh'a dedi ki, Lat, hacılar için un çorbası yapan biriydi. Mücahit dedi ki, Lat, hacılar için sevik, yani un çorbası yapardı. Onun kabri üzerine ibadet etmeye başladılar. Uzza ise ağaçlardan ibaretti. Katade dedi ki, bunlar müşriklerin taptığı putlardır. Lat, Tayflilerin taptığı, Uzza, Kureyş'in taptığı, Menat ise Ensar'ın taptığı put idi. İbn-i dedi ki, Lat, nahlede, Kureyş'in taptığı bir ev idi. Uzza ise Taif'te Sakif kabilesinin taptığı bir evdi. Ebu Tufel'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Halid bin el-Velid radiyallahu anhu Uzza'nın bulunduğu yere nahleye gönderdi. Halid üç mugaylan ağacı üzerinde olan Uzza'nın yanına geldi ve bu ağaçları keserek üzerine inşa edilmiş olan evi yıktı. Sonra da Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip durumu haber verdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geri dön şüphesiz sen hiçbir şey yapmamışsın buyurdu. Bu üzerine Halit Radyalan geri döndü. Uza'nın hizmetçileri ve koruyucuları onu görünce ey Uza, ey Uza diyerek daha kaçtılar. Halit Radyalan oraya gelince çırılçıplak bir kadının saçlarını sarkıtmış başına avuçlarıyla toprak saçtığını gördü. Halit Radyalan kadını öldürünceye kadar ona kılıcıyla vurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönüp durumu haber verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işte o Uzza'dır buyurdu. Evet, bunun ne Sünenü i Sünen-ül Kübra'da, Zevül Makdis-i Muhtare'de, Ebu Yala, Ebu Ahmed el Hakim el Esam ve Kuna'da, Ebu Nuaym ve Beyhak'i Delal'ün Nübüvve'de, Muhbibin Halide, cami Saidte Said'de, etmişlerdir. Yani, e, Halicad Yalan'ın öldürdü o kadın, e, o putun içinde görevli olan şeytan idi. Bu putların içerisinde e, şeytanın askerlerinden e, kimseler vardı. Yani e, bunun insanların bir takım ihtiyaçlarına, seslenmelerine e, bir takım olağanüstülükler göstererek daha da bağlanmalarına, putlara, itikat beslemelerine sebep oluyordu. Yani onun e, için, yani lat için, uzay için yapılan evler, e, onları, oraya tapınmak için yaptıkları evler bunların yıkılmasıyla iş bitmiyor. Uzan, e, o ağaçları yıkıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu yeterli görmemiş ta ki işte onun içinden çıkan şeytanı öldürünceye kadar e, iş tamamlanmış olmadığını bildirmiştir. Rebi'bin bin Amir oğullarından birinden rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Size ancak hayır getirdim. Size getirdim. Hiçbir ortak koşmaksın, yalnızca Allah'a kulluk etmeniz lat ve uzayı terk etmenizdir. Bunu Ahmet ve Edeb-ül buhari Bukhari rivayet etmişlerdir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Hadice radiyallahu anh'ın komşusu olan biri şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hadice radiyallahu Anh'aya şöyle buyurduğunu işitti. Ey Hadice Allah'a yemin olsun Laat'a asla ibadet etme. Allah'a yemin olsun Uzza'ya asla ibadet etme. Hadice radiyallahu anh'a da şöyle dedi. Lat yıkılsın Uza yıkılsın. Yani beddua manasında söylüyor bunu. Bunu Ahmet bin Hanbel rivayet etmiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim yemin ederken lat ve uzaya yemin olsun derse hemen la ilahe illallah desin. Kim arkadaşına gel kumar oynayalım derse hemen sadaka versin. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmişlerdir. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'dan bizler bazı meselelerden bahsediyorduk. Ben cahiliyeden yeni çıkmıştım. Lat ve uzadına yemin ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı bana ne kötü şey söyledin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme git ve haber ver. Bizler senin ancak küfür işlediğini görüyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve haber verdim. Bana şöyle buyurdu. Üç defa la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh. Yani Allah'tan başka ibadetelay kakilah yoktur. O birdir ortağı yoktur de. Ve üç defa şeytandan Allah'a Sol tarafına üç defa tükür ve bir daha öyle yemin etme. Bunu Ahmet Nesai'i, Sünenü Kübra'da ve Amelül Yevme'de bir de Müşteba'da, İbn Mace, İbn Hibban sayısızlar rivayet etmişlerdir. Bu hadis aynı zamanda cehaletin mazeret olduğunun delillerindendir veya kasıtsızlığın Saad bin Evkas radıyallahu anh e, cennette müjdelenmiş sahabilerdendir. E, cahiliyeden yeni çıktığı zamanlarda cahiliye alışkanlığı olarak Lat ve Uzza'nın yani putlar adına yemin ediyor. Allah'tan gayrı adına yemin etmek şirktir. Eee Diğer sahabeler onu bu sözden dolayı uyardığında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona e, bu söylediği batıl söze karşı nasıl kefaret kılacağını öğretiyor. Nitekim bir önceki rivette de Ebu Ureyre Radyallahu anhtan gelen rivette de kime la tuz yemin ederse hemen la ilahe illallah desin diyerek buna kefaret kılmasını emretmiştir. Şayet... E, burada cehalet veya kasıtsızlık mazeret olmasaydı, bunlar tekfirin engellerinden olmasaydı, bu şekilde yemin eden kişiye işte kusledip e, yeniden İslam'a girmesi emredilirdi. Böyle değil de, e, o batıl sözüne karşık, kasıtsız olarak söylediği veya cehalet üzere söylediği bu küfür sözüne karşılık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhid sözünü söylemesini tavsiye etmiştir. İbn Abbas radıyallahu gelen rivayette Dımam bin Saleber Radyalan, Müslüman olarak kavmine geldiğinde onlara şöyle dedi. Lat ve uzak çirkin olsun. Onlar da sus ey Dımam, baras hastalığına uğramaktan kork, deli olmaktan kork, cüzzam olmaktan kork dediler. Bunun üzerine o da size yazıklar olsun. Onlar ne fayda ne de zarar verebilirler dedi. Bunu Hasan es-Sattar, İbn İshak Sîret'inde, Ahmed Darimi, Ebu Davud ve başkaları rivayet etmişlerdir. Bu uzun bir kıssanın bir bölümüdür. Duman bin Salebe kavmi tarafından işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte cinli olduğu, deli olduğu söylenince işte onu tedavi etmek için giden birisi, işte ben ben de tabiblik bilgisi olan birisidir. Derdin neyse ona ben şifa olayım diye gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da hutbetül hacede geçen e, sözlerden söylüyor. E, bu sözler üzerine dımam Müslüman oluyor. Kavmine döndüğünde lata ve uzaya hakaret edilir. Onlar çirkin olsun diye. Kavmi de işte onlardan sana bir zarar gelecek. Bir bela uğrayacaksın diyerek e, onu korkutuyorlar. O ise Allah'tan başkasının zarar veya faydaya malik olmadığını söyleyerek tevhidi onlara anlatıyor. Yirmi ve üçüncü olan menatı. Katade dedi ki menat Kudeyd'deydi. Lat, Uzza ve menat ibadet ettikleri putlar idi. i̇bn dedi ki menat müşellelde Kâboğullar'ın taptıkları bir ev idi. Yani o şimdi esasında bunlar lan, yani lat, Uzza zamanında işte hayırsever olarak yaşamış, insanların nezdinde Allah dostu gibi kabul görmüş kimseler. Gerçekten hayırsever kimseler. Bunlar öldükleri zaman kabirleri... E, ziyaretgah ediniliyor. Hatta işte bunların kabrini ziyaret etmeyen kimsenin hac ibadetinin geçerli olmayacağı şeklinde düşünceler e, yaygınlaşıyor. E, bir sonraki rivayette açıklanacak. Bu Ayşe Radyalana'dan gelen rivayette bu durum anlatılacak. Sonradan e, Amr bin Luhay el Huzayi Şam taraflarında insanların bir takım putlara taptığını görünce Lat-Uzza gibi şahısların adına bu putları yapıyor. Yani onlardan bu putçuluğu öğreniyor. Şamlılardan putçuluğu öğreniyor ve Arap toplumunda işte putçuluk böyle giriyor. Yani bu salih kimselerin, bu Allah dostu kimselerin putlarını edinme yaygınlaşıyor. Bunlara ibadet edilmeye başlanıyor. Bir de esas merkez olan, mesela bu putlar işte birer e, sembolik heykeller gibi şeyler olabilir. İnsanlar yanlarında, evlerinde her yerde bulundurabiliyorlardı ama esas merkez e, putları onlara has olarak yaptıkları bu evlerde. E, merkez orası yani putların merkezi bu evleriydi. İşte Kudeyt'te olan menat putu da böyleydi. E, Ayşe Radyalanha diyor ki Ensardan bazıları Müslüman olmadan önce müşelleldeki tagıya olan Tagıya, tagut kelimesinin dişilidir. Yani tagut erkek, tagıya dişisidir. Putlar için işte dişi tagut manasında tagıya e, ifadesi kullanılıyor. Yani cansız varlıklara da tagut denmesi vakidir e, hadislerde. Müşelleldeki tagıya olan menata tapıyorlar, ona telbiye getiriyorlardı. Nasıl ki hacda, işte Allah'ın evi, Kabe, Allah'a nispet edilen ev Kabe. Burada işte lebbek, Allahümme lebbek deniliyor. Tavaf esnasında vesaire İşte o Allah'ın evine benzeterek bu putlar için o evleri yapmışlardı. Yani aynı Kabe'ye ibadetler gibi bu putlar için de ibadet etmek için bu evleri yapmışlardı. Aynı şekilde onlara da telbiye getiriyorlardı. Ensar Müslüman olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu konu hakkında sorarak ey Allah'ın Resulü biz Safa ile Merve arasında sahi etmekten çekiniyorduk dediler. Bu üzerine bu ayet indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa ve Merve arasındaki sahi etmeyi sünnet kılmıştır. Ve bu sahi terk etmek kimsenin hakkı değildir. Bunu Bukhara ve Müslim rivayet etmiştir. Yani bu sayeden çekinmelerinin sebebi acaba, çünkü hac yapmak İbrahim aleyhisselam'dan kalan dinin kalıntılarından devam eden bir uygulama. Ama Merve ile Safa arasında bu sahi etme, koşdurma gidip gelme acaba bu da mı işte bu cahiliye ile bulaşmış bir şey, delilsiz bir şey diyerek, yani e, Enes Radyalan'tan gelen bir rivayet var ya, işte e, üç şey diyor, üç şey kimde bulunursa e, imanın tadını alır. Bu üç şeyden birisi Allah kendisini şirkten, küfürden kurtardıktan sonra o şirke dönmekten tıpkı atışa atılmaktan tiksindiği gibi, bundan çekindiği gibi çekinmez. Bu Ensar'dan Müslüman olan kimselerde yaptıkları şeylerin, bu putlar için yaptıkları şeylerin yanlışlığını öğrendikten sonra delilsiz bir ibadetten alabildiğine çekiniyorlar. Bu yüzden Merve ile Safa arasındaki sayede acaba cahiliye ürünü olarak ortaya çıkmış bir şey midir, bir bidat midir diye bundan çekiniyorlardı. Durumu Allah Resulü aleyhisselatü ve bildirdiklerinde zaten ilgili ayet inmiştir. Safa ve Merve bunlar Allah'ın şiirlarındandır diye bu ayet inmiştir. Bakara suresinin tefsirinde de ilgili rivayetler geçmişti. Evet. Yani bu meşrudur. Safa ile Merve arasındaki say Allah'ın şerlerindendir. Ayşe radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Lat ve Uzza'ya ibadet edilmedikçe geceler ve gündüzler bitmez. Yani kıyamet kopmaz. Tekrar insanlar Lat ve Uzza'ya ibadet etmeye yani putları aleni olarak tapmaya dönecekler. Bu cahiliyet Tekrar hortlayacak. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Sevban radıyallahu anh'tan gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ümmetimden bir kabile müşriklere katılmadıkça ve ümmetimden bir topluk putlara ibadet etmedikçe kıyamet kopmaz. Bunu Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbni Mace sayısınatla rivayet etmişlerdir. Tekrar bu cahiliye e, hasletlerinin hortlaması birer birer ortaya çıkması bunlar kıyamet alametlerindendir. 21. Erkek sizin dişi onun mu? i̇bn Zeyd dedi ki Allah Tebarek ve Teala için kızlar tayin ettiler. Meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söylediler ve meleklere ibadet ettiler. 22. Öyleyse bu insafsızca, adaletsizce bir paylaştırmadır. Mücahit dedi ki Diza kelimesi sapmış demektir. Katade ise Diza kelimesi insafsızca, adaletsizce demektir. Evet burada... E Demokrasiye de bir reddiye vardır bu ayetlerde. sizin dişi onun mu? Yani e, erkekler, şimdi burada kastedilen şu, bu müşrikler, cahiliye müşrikleri kız çocuğu olunca bundan dolayı utanç hissediyorlar ve bundan dolayı e, kız bebeklerini de öldürüyorlardı. Bu adet yaykındı biliyorsunuz cahiliye Araplarında. Erkek çocukla müjdelenince yüzleri parlardı. Kız çocuk doğduğu söylenince de suratları taş kesilirdi. Yani onlar kız evlada razı olmuyorlardı. Allah Azze ve Celle de bu ayette onların bu batıl düşüncelerine bir de bulunuyor. İşte erkek sizin, yani siz kendiniz erkek evlatlardan memnun olacaksınız. Ama melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek kızlarda da Allah'a nispet ediyorsunuz. Bir sonraki ayette de öyleyse bu adaletsizce, insafsızca bir taksim. Bu işte demokrasiyi reddeden kısmıdır. Erkek ile kızı eşit görmek adaletsizliktir. Şayet adalet olsaydı, erkek ve kızı eşit görmek adalet olsaydı, insaf olsaydı, o zaman Allah azze ve celle bunun insafsızlık olduğunu söylemez. Kız eşittir, erkek olurdu o zaman. Yani kız ile erkek eşit değildir yani her birinin özellikleri farklıdır. Burada işte kadından aşağılık olduğu manası da çıkarılmasın. Böyle bir şey değil. Erkeklerin özellikleri başkadır. Kadınların özellikleri başkadır. Bu yüzden Allah azze ve celle kadınların evlerinde oturmalarını emrederken dış dışarısıyla ilgili işlerde de erkeklere yüklemiştir ve riyaseti kavramlı Erkeklere nispet etmiştir. Er-Ricalu kavvamuna Ale Nisa, Nisa suresinin 30. ayetinde erkekler kadınlar üzerine kaimdirler. Yani onların bakıcıları, koruyucuları ve onlar üzerinde söz sahiptirler. Onların üstünde veli olanlar, yetki sahibi olanlar erkek olan e, cinstir. Bu bakımdan bu ayette erkekle kadının her halkarda eşitliğini savunan işte düşüncelerin, e, batıl düşünceler olduğunu, bunun adaletsiz bir düşünce olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla demokrasilerde erkek ile kadının oyu eşit görülür. Sadece bu da değil, kafir ile Müslüman oyları eşit görülür. E, fasık ile facir kimsenin oyları eşit görülür. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda da bu düşünceleri de vardır. Hiç facir olan kimseyi, günahkar olan kimseyi, fasık olan kimseyi salihlerle, itaatkar olanlarla bir tutar mıyız diyerek, ee, yani alimlerle cahiller, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani pek çok açıdan e, bu beşeri demokratik sistemler her konuda her insanın eşit olduğunu savunmaya çalışırlar. Bu ise Allah Azze ve Celle'nin mahlukatı yaratmasındaki hakikatlere terstir. Yani her insanın özellikleri de farklıdır. Yani alim olanla cahil olanın birbirinden farklı olmaz gibi. iman edenle etmeyenin birbirinden farklı olması gibi. Evet, 23. Onlar ancak sizin babalarınızın adlandırdığı ve Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmedi bir takım isimlerden ibarettir. Onlar ancak zanna ve nefislerin hevasına uyarlar. Oysa andolsun onlara Rablerinden bir yol gösterecek gelmiştir. Yani Allah Resulü'nü göndermiştir, Vahiy, e, vahyin tebliği onlara ulaşmıştır. 24 yoksa insana her her arzu ettiği şey mi var? Yani insan temenni ettiği, arzu ettiği her şeye sahip olabilir mi? 25 işte sonda ilk de Allah'ındır. Başında da sonunda da emir Allah'a aittir. 26 göklerde nice melekler vardır ki Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir yarar sağlamaz. Yani sizler müşriklere hitaben Allah Azze Celle, sizler bu e, meleklere veya diğer varlıklara ibadet ediyorsunuz. Meleklerinde Allah kadında şefaatçiler olacağı e, ümidiyle onlara seslenip ibadet ediyorsunuz. Fakat hakikat şu ki o melekler de Allah'ın sevip razı olduğu kimseler dışında kimseye şefaatçi olamazlar. Dolayısıyla Allah'ın dışında herhangi bir varlığa yönelip ibadet etmek, dua etmek batıldır, şirktir zaten bu. Eğer kişi Allah'ı razı eder, Allah'a itaat ederse, onun emirlerini yerine getirip saklarından sakınırsa, Allah okuldan razı olursa zaten ona şefaat edecek bütün yetki sahipleri, şefaatlerine izin verilmiş varlıklar da işte melekler, salihler şefaat edecek kim varsa onlar ancak o kimselere şefaat edecektir. Yani daha önce bahsetmiştik yeri geldiğinde, Allah Azze ve Celle meleklerin müminler için dua ettiklerini bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de zaten. Müminler için dua ederler. Dolayısıyla bir kimse işte melekler nasılsa müminler için dua etmeye yetkilidirler. O halde biz meleklere seslenelim de bize dua etsinler diye düşünmesi batıl bir düşüncedir şirke götüren e, sebepler bu gibi şeylerdir. Zümer suresinin 3. ayetinde hatırlarsanız ne diyordu müşrikler? Biz bu putlara, bu e, ilah edindiğimiz varlıklara bizi Allah'a daha çok yakınlaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Yani Allah'tan başkalarına ibadeti Allah'a yakınlaşma niyetiyle e, uydurmuşlardır. Yoksa Allah'ı inkar Allah'ı bırakıp tamamen terk edip işte bu varlıklara yönelme şeklinde değil. Bilakis Allah'a yakınlaşma niyetiyle, güzel bir niyet e, süsü ile e, şeytan onlara bu işlerini süslemiş ve onlar bu şirke girişmişlerdir. Yani Allah'tan ve Resul'ünden delil olmaksızın Allah'ın izin vermediği ibadetler uydurmuşlardır. Suretler, putlar da böyle başlamıştı. İşte Nuh Aleyhisselam'ın kavminden yine salih kimselerin e, yadı, hatırası kaybolmasın diye o salihlerin suretlerini ediniyorlar. Şeytan onlara bunu süsledi. İşte bunlar salih kimselerdir, bunları unutmayalım dediler ve bunların suretlerini, heykellerini vesaire yaptılar. Fakat onlara ibadet etmediler. Yani bu ilk sapan bu topluluğa şeytan ibadeti emretmedi. Bu putlara ibadet etmelerini emretmedi. Bunların arkasından gelen nesle, siz atalarınızın yolunu mu terk edeceksiniz? Sizden öncekiler, işte bu salihlere ibadet ediyorlardı. Onların yolunu terk etmeyin diyerek e, onları bu şirke e, musallat etti. Ve ilk şirk böyle başladı. Bu da böyle bir şey. Mesela Amr bin Luhay el-Huzay dedik. Şam'dan putçuluğu getirdiğinde e, ilk putçuluğu getiren odur. Aynı zamanda telbiyede ilk şirki karıştıran, karıştırmaya vesile olan kişi de budur. Eee hacda telbiye esnasında hac yapıyorlar. Telbiye esnasında şeytan, insan suretinde Amr bin Nuhay el-Huzay'a görünüyor. İşte telbiyesi aynı. Tevhid telbiyesi. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan telbiye. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şerikelek. Yani buyur ey Allah'ım buyur. Senin hiçbir ortağın yoktur. Orada şeytan, insan suretindeki o şeytan illa şerikelek diyor. ''Ancak bir ortağın vardır.'' diyor. Bunun üzerine Amr bin Luhayel Huza'yı itiraz ediyor. Yani batıl, bidat, yenilik çıkardın, şirk olan bir şey karıştırdın, ortak koştun Allah'a. Nasıl olur bu? Bunun üzerine o şeytan bir cümle daha ekliyor. ''Yemlikıhu ve mamelek. Yani onun sahibi olduğu her şey de Allah'a aittir. ''Buyur ey Allah'ım, buyur.'' ''Senin hiçbir ortağın yok, sadece bir ortağın var.'' O ortağının da sahip olduğu bütün yetkiler zaten sana ait. Böyle deyince Amr bin Nuhael Huzayı bu cümle masum geldi ve bu şirk cümlesini söylemeye, telbiyesine bunu karıştırmaya başladı. Diğer insanlar da e, hacda bu şirki koşmaya başladılar ta ki Müslüm'de e, bu kısmı aktarılır rivayetin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, e, Mekkeli müşrikler hacda, telbiyede bu sözü söylediklerinde lebbeykela şerikelek dediklerinde keşke şurada susalar diyordu. Fakat onlar devam ediyordu. İlla şerikelek, yemliku, emamelek diyorlardı. Yani ancak bir ortam var. Onun da bütün yetkileri sana ait. Şimdi bugün e, İslam perdesi altında, kendilerini İslam'a nispet ettikleri halde ortak koşan fırkalara, kişilere baktığınız zaman onlar da benzer sözleri söylüyorlar. Ya işte tamam biz işte falanca evliyeye sesleniyoruz, falanca ölüye sesleniyoruz ama e, o Allah onlara işte bu yetkiyi vermiştir de tasarruf ediyorlar. Yoksa onların kendini yaptıkları bir şey değil. Yani biz Allah'ı inkar etmiyoruz. Ee, diyerek bunu savunmaya kalkıyorlar. Bu müşriklerin yaptığı şeyin ta kendisi. Meleklere seslenmek burada e, daha masum gibi gözükebilir. Yani bunların yaptıklarından. Çünkü bunların e, seslendikleri ölüler. Hakikatta Allah dostu mudur değil midir o bile şaibeli. Mekkeli müşriklerin ee, i̇badet ettikleri Lat Uzza gibi kimselerin ise Hayırsever yani hayır ile bilinen Kimseler olduğu sabit Meleklere ibadet ediyorlardı Onlara sesleniyorlardı Onlardan şefaat istiyorlardı Meleklerin de müminler için şefaat Edecekleri yine ayette sabit Ama senin bu isteği Meleklere yönlendirerek Ey falanca melek bana şefaat et demen Şirk kılınmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü kıyamet günde, ahiret günde şefaat edeceği mütevatir naslarla sabittir. Ama şefaat ya Resulallah demen böyle bir şirktir işte. Sen mümin olmaya, tevhid ehli olmaya gayret göstermen gerekir burada kul olarak. Eğer tevhid ehlinden olmayı başarır, iman üzere ölmeyi başarırsan zaten o dua edecek olan, şefaat edecek olan yetki sahipleri de Allah'ın izniyle sana şefaat edeceklerdir. Burada Asıl olan tevhidi korumaktır. Evet. Allah'ın izni olmadan hiçbir şefaat edenin şefaati fayda sağlamaz. 27. Gerçek şu ki ahirete iman etmeyenler melekleri dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Yani meleklere ünsa dişler demek. unsa dişler demek. Onları dişler olarak yani Allah'ın kızları olarak isimlendirdikleri için Allah Azze ve Celle onların bu sözlerini, bu isimlendirmelerini reddediyor ve bunların e, Allah'tan, Rasul'ünden, kendisinin vahyinden kaynaklı bir şey olmadığını, insanların kendilerinin uydurduğunu ifade ediyor. 28. Oysa onların bununla ilgili hiçbir bilgileri yoktur. Demek ki Allah hakkında, bu kayıp alemi hakkında ilimsizce, delilsizce konuşmak kınanmıştır. Onlar yalnızca zanına uymaktadırlar. Oysa gerçekte zan, haktan yana bir yarar, hiçbir yarar sağlamaz. Ebu Hureyir radıyallahu anh, sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Sizleri zandan sakındırırım. Zira zan sözlerin en yalanıdır. Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Talha bin Ubeydillah radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zan yanlış da çıkabilir, doğru da çıkabilir. Yani zan yanılabilir de, isabet de edebilir. Bunu İbn-i Mace sayısına da rivayet etmiştir. İbn-i Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh, minber üzerinde şöyle demiştir. E insanlar, şüphesiz ki şahsi görüş yani reyler, kişisel görüşler ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmişse isabetlidir. Zira Allah ona gösteriyordu. Bize gelince bizim görüşlerimiz ancak zan ve zorlamadır. Evet bunu i̇bn Abdilber, Abdülber, Cami-i Beyanil İlim'de Beyhaki ve Ebu Davud, Sahihli Gayri İsnaplar rivayet etmişlerdir. Yine i̇bn Ömer radıyallahu Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Dinde şahsi görüşlerinizi, reylerinizi daima itham edin. Yani ona güvenmeyin. Muhakkak ki şahsi görüş ancak zan ve zorlamadır. Evet, bunu her evi Zemmül Kelam'da, Ahmet Fedayl-ü Bezzar, Ebu Yala, İbnül Arabi, Mucem'in'de, Taberani ve başkaları sayısınatla rivayet etmişlerdir. Din, e, yani dünya meselesinde bile zan isabeti veya hata etmesi mümkün olan bir şeyken. Din meselesinde bu zanna dayanmak, reylere dayanmak, kıyasa dayanmak bunun ne kadar batıl olduğu açıktır. Ama maalesef e, insanların çoğunluğu, kendisini İslam'a nispet eden insanların çoğunluğu hatta, e, kıyası mesela dinde bir asıl edinmişlerdir. Dinde reyleri bir asıl edinmişlerdir. Bunun üzerine mezheplerini bina etmişlerdir. Bu mezheplerin mensupları da İslam ümmetinin büyük çoğunluğunu, kahir ekseriyetini, temsil etmektedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haber verdiği gibi din garip başladı tekrar garip haline dönecektir. Böyle bir gariplik halinde işte diğer hadislerde belirtilen işte öyle zaman gelecek insanlar üzerine sünnetlerin yerine bidatlar alacak. Bidatlar birer sünnet gibi benimsenecek ilim ehli olan kimseler bunların bidat olduğunu söyleyip karşı çıktığında ise sünnete karşı kılmış gibi bunlara tepki gösterilecek diyerek bu garipliğin bir boyutuna işaret etmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ee, bu bidatlerin sebebi işte dinde vahyin dışında kaynaklar edinmektir. Kitap ve sünnetin dışında kaynakları dinde asıl kılmak, reylere, kıyaslara e, dayalı olarak ibadetler uydurmak, e, bunda tabi şeyin, cahiliyeyi bilmemenin, şirki e, bilmemenin, şirkin insanlara nasıl nüfuz ettiğine şahit olmamanın büyük etkisi var. Ömer bin Hattab Radyalan dediği gibi. Yani bu ümmetin kıvamı insanlar cahiliyeyi bilmedikleri zaman bozulur diyordu. Şimdi e, az önce bahsettik mesela meleklere ibadet veya o lat-uza gibi e, şahısların putlarını edinip bunlara ibadet nasıl başlamış, nasıl masum kılıflar içerisinde bu e, şirkler yayılmış... Hatta Kabe'yi çıplak olarak tavaf etmeyi dahi şeytan onlara nasıl üst demiş. Bunları sahabeler biliyorlardı. O yeni Müslüman olan bu sahabeler dinde meşru olan fakat delini bilmedikleri şeylerden dahi kaçınıyorlardı. Merve ile Sefa arasında sahi etmekten kaçındıkları gibi. Daha ki Allah Resulü tarafından bunun sünnet kılmış olduğunu öğrendiklerinde buna devam ettiler. Bunun gibi sonradan gelen nesiller ise Seleften sona gelen nesiller ise bu tehlikelerin ümmete nasıl e, sirayet ettiğini bilmediklerinden ötürü, işin ince noktalarını bilmediklerinden ötürü yaptıkları şeyin zararsız olduklarını düşünüyorlar. İşte, sufiler, şialar veya diğer bidat fırkalarının e, itikadi görüşleri, bunlar hep masum kılıflarla girmiştir. Allah Azze ve Celle'nin Kur'an ve sünnette kendisi namına ispat ettiği sıfatları Allah Azze ve Celle'den tenzih etme fikri de yine Allah Azze ve Celle güya kendi akıllarınca noksanlardan tenzih etme gayesiyle üretilmiş fikirlerdir. Yani itikadi fırkalar olsun, ameli fırkalar olsun, bidatların tamamı e, din vahyin dışında dayanaklar edinmekten kaynaklıdır. E, reyler ise işte en fazla ihtimal taşıyan şeydir. Yani isabet etmiş olma ihtimali bulunan şeylerdir. Ama isabet etmiş olmama ihtimali de vardır. Evet. 29. Şu an sen zikrimize sırt çeviren ve dünya hayatından başkasını isteyenden yüz çevir. Burada zikrimiz ifadesi zikrına nekle gelmiştir. Buradaki e, zikirle kasilen Allah Azze ve Celle'nin vahiyedir. İster kitapla vahiyedilen olsun, ister sünnetle vahiyedilen olsun. Peygamberin öğütleridir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmete uyarları, öğütleri, hatırlatmalarıdır. E, nebilerin vazifesi zaten o hatırlatmayı yapmaktır. Yani ezelde Allah Azze ve Celle'nin huzurunda verilen kulluk sözünü insanlara hatırlatmak. O kulluğu insanlara e, emredip, Allah'ın dışında varlıklara kulluk etmekten de sakındırmak. Bu zikirden, kitap ve sünnetin, vahyin delilerinden yüz çeviren kimseye gelince ve sadece dünya hayatını arzuluyor, ahireti değil. Demek ki burada zikre uyan kimse dünya hayatı bakımından sıkıntılar yaşayacak. Buna işaret vardır. Niye? Çünkü zikirden Sırt çeviren, yüz çeviren kimse ve dünya hayatından başkasını istemeyen. Onun zikirden yüz çevirmesi dünyada rahat bir yaşam yaşamaz, istemez. Ahirete iman etmiyor olmaz. Ahirete talip olmamaz. Cennete talip olmamasıdır. Böyle bir kimseden sen de yüz çevir. Sen buna, yani o yolunu seçmiş artık. Sen buna öğüt veremezsin. Senin hatırlatman, zikrin fayda vermez. Evet, bu meseleyi de Yasin suresinin 11. ayetinde ve Fusse suresindeki ayetlerin tefsirinde izah etmiştik zaten. E, sen ancak e, zikret abi olan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin diye buyuruluyordu. Bu da bu manadadır. 30. İşte onların ilimden yana ulaşabildikleri budur. Şüphesiz Rabbin kendi yolundan sapanı en iyi bilen odur ve hidayet bulanını da en iyi bilen odur. İbn-i Ömer Radyalanma dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisten kalkmadan önce mutlaka ashabına şu duaları yapardı. Evet bunu sitede hemen giriş sayfasında resim olarak paylaştığım hadis dua bu. Allah'ım sana karşı masiyetlerle aramıza perde olacak bir korku, bizi cennetine götürecek bir kulluk ve bize dünya musibetlerine karşı bizi güçlü kılacak bir iman nasip et. Allah'ım Bizi yaşattığın sürece kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri zürriyetimize de nasip et. Bize zulmedenlerden intikamımızı al ve düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Musibetimizi dinimizde kılma. Yani dinimiz konusunda bize musibete uğratma. En büyük tasamızı ve ilmimizin sonunu dünya kılma ve bize acımayanları üzerimize musallat etme. En büyük tasamızı ve ilmimizin sonunu dünya kılma ifadesi bu duadaki. Bunun Tirmizi, i̇bn Sünni ve Hakim Hasan İslat'ı etmişlerdir. En büyük tasanın işte dünya kılması, dünyanın amaçlanması bu anlaşılıyor. İlmimizin sonunu dünya kılma ifadesi ise şimdi bugün bilim dedikleri şey tamamen dünyevi ilimlere dayalıdır. Yani ahiretten yana, kayıptan yana Allah Azze ve Celle'nin vahyinden yana bu konuyla hiç neredeyse alakası yoktur. Allah Azze ve Celle de kafirlerden bahsederken onlar işte bu dünyanın ancak görünen yüzünü bilebilirler diyerek onların ilminin e, ne kadar kıt şeylere dayalı olduğunu gösteriyor. Evet. ilmimizin sonunu dünya kılma yani çok geniş açıklanması gereken bir mevzu belki ama burada sadece kısaca şöyle e, belirtelim. Bakara suresinin baş tarafında hemen ilk ayetlerinde bahsediyoruz ifadesinden sonra müminlerin vasfı nasıl anlatılıyor? yu'minune bil gayb yani gayba iman ederler. Buradaki el gayb ifadesi, eliflamlı olarak gelen el gayb ifadesi Allah ve Rasul tarafından bildirilen gayb. Yoksa gayb iddiasında bulunan kahinler de vardır. İşte şehlik taslayan şarlatanlar da vardır. İşte kalpleri okuduğunu bilir, iddia eder. Yarın ne olacağını, ne kazanacağını bildiğini iddia eder. Bunun gibi gayb iddiasında bulunan daha başka şarlatanlar da vardır. Burada müminlerin gayba iman etmek ve vasıflanması el gayb, el flamlı, lam tarif ile yani Allah Azze ve Celle ve Resulü tarafından bildirilen gayb sınırlıdır. Bu gayb içerisinde mesela sizin Dünya gözünle yani beşeri e, özelliklerimizle bizim hissedebildiğimiz işte gözümüzün gördüğü sınırlıdır, kulağımızın işittiği sınırlıdır, dokunmakla iş, e, hissettiklerimiz, kokuyla hissettiklerimiz bunların hepsi sınırlı duyulardır ve insanın bilgi kaynağı bunlardan ibarettir. İkinci bir bilgi kaynağı dış alemden bilgi kaynağı ise haberi sadıktır. O da işte sadık rasullerin Allah adına beyan eden sadık Resulün, doğru sözlü Resulün bildirdiği şeyler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi zamanında öyle şeyler haber vermiştir ki e, onun zamanda yaşayan ashabı için çok tuhaf gelecek şeyler. Hatta bizim henüz görmediğimiz bazı hadiseler vardır ki hadiselerde bilirler. Bize şu an e, olası gelmiyor çok. Ama iman böyle bir şey. Yani Resul haber vermiştir. Resul'den sabit olmuşsa ona iman etmek düşer. İşte ilminin sonunu dünya kılan bir insan ise Allah Resulü'nden böyle bir hadis rivayet ediliyor ama işte bizim beşer olarak, insanlık olarak ulaştığımız ilim bunu kabul etmiyor. Allah Resulün zamanında mesela işte ben bir gecede Mescid-i Aksa'ya yürütüldüm diyor. Oradan semalara çıkarıldım diyor. O nasıl olacak bir şey mi yani? O zaman insanları için. Şimdi ışınlanmaktan falan bahsediyorlar da şey yapabilirler. Yani akla yatırabilirler. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylediği zaman e, iman etmiş olan bazı kimseleri bile inkar ettiler. Bir tek Ebubekir radıyallahu anh Allah Resulü böyle söylediyse o doğrudur dedi ve sıddık ismini aldı. Bu lakabı kazandı. Yani olacak şey değil. O Yani dünya ilmi bakımından. Yani dünya ehlinin Ulaştıkları son nokta ilim bakımından Allah Resulü bir gecede yani at var, deve var o zaman. Atın devenin yani Medine'de Mescid-i Aksa tarafına gitmesi günler alır, aylar alır. Öyle bir zamanda bir anda daha yatağı bile soğumadan götürülüyor, semalara çıkarılıyor, cennet cehennem gösteriliyor. İşte İsra, Miraç hadisesi meydana geliyor ve Allah Resulü bunlardan bahsediyor. İnsanların asla... İşte beşeri duyularla kabullenemeyecekleri bir şey söylüyor. İman bunu gerektiriyor işte. Sadık Resul bunu söylediği zaman buna iman etmeni gerektiriyor. Gözünün, kulağının yani senin duyularının kavuştuğu ilmin gereklerini terk edip Allah Resulü ne söylediyse ona iman etmeye gerektiriyor. Bugün de mesela insanlar hastalık bulaşır diyor. Modern bilim dedikleri şeyle hastalık bulaşır işte falan plan yere girdi ondan hastalık kaptı işte bu tespit edilmiştir işte istatistiklere vurduğu zaman böyle falan ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalık bulaşmaz diyor. Bu düşünce cahiliye insanlarında da vardı. Onlar da dünyevi ilimleri, beşeri tecrübeleri neticesinde hastalığın bulaştığına inandılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi böyle bir şey yoktur dedi. İman edenler. Mümin adına aldı. İman etmeyenler ise müşriklerin arasında kaldı. Bugün niye durum farklı ele alınıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hastalık bulaşmaz diyor. Bir kısmı insanlar Resul'ün bu sözünü ya yalanlıyor, kökten reddediyor, hadisler uydurmadır diyor, böyle şey olmaz diyor. Sadece bilimin kabul ettiklerini kabul ederiz diyor. Bir kısmı evet Allah Resulü böyle buyurmuştur ama onu beşeri sözüyle söylemiş ve yanılmıştır diyor. Böyle bir aşağılık sözü söyleyenler de var. Bir kısmı teyvil etmeye kalkıyor. Neyle teyvil etmeye kalkıyor? Şimdi mesela sayı olan asıllar, ayet, iki ayet olur, birbirine çelişik gözükür, o ayetlerin arasını bulunmak gerekir. İki sayı hadis olur, birbirine çelişik gözükür, bunların arasını bulmak gerekir. Biz bunlardan bahsetmiyoruz. Allah Resulünün sözü bir tarafa, işte bilim modern bilimin söylediği söz bir tarafa. Bunların ikisini hak ile batılın arasını bulup buradan başka bir batıl ortaya çıkarmaktan bahsediyoruz. Ettettiğimiz şey budur. Allah Resulünün sözünü sanki işte dünya dünya ehlinin bilim vasıtalarıyla ulaştığı şeylerle kıyaslamaya kalkıyor. Hatta bilimi kitap ve sünnetin bildirdiklerinden daha üstte tutuyor. Yani Kur'an ve sünnetin haber verdiği şeyler sanki bilimin açıkladığı şeylere tabi olmak zorunda. Kur'an ve sünnetin haber verdiği ne varsa bilimin açıkladığı esaslara orasından burasından kırparak uydurmak zorundaymışsın gibi. Uymazsa ne olacak? Uymazsa inkar edecek. İşte sizden birinin kavmına sinek düştüğü zaman onu tamamen daldırırsın. Bir kananda zehir, bir kananda panzehir vardır hadisini yıllarca inkar eden mutezbenin yaptığı gibi. Bilim bunun e, haklı olduğunu açıklamış. Bazıları ondan sonra bu hadise iman etmeye başlamış. Bunun bir e, şeyi yok. İman olarak bir değeri yok. Allah Resul ilk haber verdiğinde senin e, kendi bilginle ulaşabildiğin, beşeri bilginle ulaşabildiğin şeyle çeliştiğinde Allah ve Resulü'nün verdiği haberi önde tutuyorsan iman odur. Yok ben mi bekleyeyim. Kendi ilmi Allah ve Resulü'nün dediklerini onaylayacak seviyeye gelsin, ondan sonra iman edeyim diyorsan, bunun imanla bir alakası yok. Evet. Allah Resulü'nün işte bu duasında bu sır vardır. Yani ilmimizin sonunu dünya kılma. Dünyadan ulaşabildiğin şeyler kılma. Evet. Konunun geniş açılar var ama e, sohbet uzadığı için burada bırakalım. Necim Suresinin 31. ayeti ile bir sonraki de inşallah devam edelim. ilah illallah ve